Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, programa güzel bir haberle başlıyoruz. Rus parlamentosu aralarında Gizem Akan'ın da bulunduğu 28 Greenpeace eylemcisi ve 2 serbest gazeteciyi genel af kararnamesine dahil etti. 18 Aralık günü Moskova saatiyle 16'da oynanan genel af Rus parlamentosu tarafından kabul edildi. Greenpeace eylemcileri suç düşürüldüğü için rahatladıklarını ama Kuzey Kutbu'nda yıkıcı faaliyetlerin hala devam ettiğini açıkladı. Rus parlamentosu Duma bugün genel af kararnamesine Organizmle ilgili suçlananları da dahil eden bir düzeltmeyi oylayarak geçirdi. Bu düzeltmeyle Arctic Sunrise'ın 30 kişilik mürettebatı genel af kapsamına dahil oldu. 3 ay bugüne önce, bugün 30 kişilik ekip Gazprom'un Kuzey Kutbu'nda petrol sondaj platformuna karşı düzenlenen barışçıl protestonun ardından tutuklanmıştı. Genel aftan yararlanan Greenpeace eylemciler arasında bulunan Gizem Akan şöyle diyor, Rahatlamış hissediyorum ama mutlu değilim. Gerçekleştirmediğimiz bir suç için bizi affediyorlar. ''Ben ne holiganım ne de korsan. Yakında evde olacağım ama Kuzey Kutbu hala doymak bilmeyen petrol şirketleri ve yükselen sıcaklıklar tarafından tehdit altında. Ayrıca bazı ülkelerin barışçıl eylemcilere karşı adaletsiz tavırları beni endişelendiriyor. Umarım Rusya'da, Türkiye'de ve tüm dünyada adalet yerini bulacak.'' dedi. Rus vatandaşı olmayan 26 Greenpeace üyesi uluslararası sularda, komandolar tarafından hukuk dışı olarak alıkonularak Rusya'ya götürülmüştü. Bu nedenle hiçbirinin pasaportunda gerekli mühürler bulunmuyor. Bu 26 kişi ancak Rusya yetkilileri kendilerine çıkış vizesi verdiği takdirde evlerine ve ailelerine dönebilecek. Bu nedenle genel af kararnamesi çıkmasına karşın Rus vatandaşı olmayan 26 kişinin Rusya'dan ne zaman ayrılabileceği belli değil. Ayrıca Murmansk'ta bekletilen Arctic Sunrise gemisinin durumu da belirsizliğini koruyor. Greenpeace geçtiğimiz 3 ay boyunca Kuzey Kutbu eylemcilerinin serbest bırakılması için 46 ülkenin 150 şehrinde 860 protesto gerçekleştirdi ve 2.6 milyon kişi Rusya elçiliklerine Kuzey Kut Kutbu 30'lusunun serbest bırakılması için mektup yazdı. Türkiye'den ve dünyadan onlarca sanatçı sosyal ağlarda yaptıkları paylaşımlarla kendilerine destek verdiler. Gırgırların tutup işe yaramaz diye attığı küçük boy binlerce balık Bodrum'da, Cennet koyunda kıyıya vurdu. Kıyıda bir de gagası kelepçelenince açlıktan ölen karabataklar rastlandı. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Göltürktbükü beldesindeki Cennet koyunda gırgır tekneleri tarafından para etmediği gerekçesiyle denize dökülen tonlarca sarpa cinsi balık ölüleri karaya vurdu. Balıklar kötü kokuya neden olurken koku 3 kilometre uzaklıktaki Göltürktbükü beldesine kadar ulaştı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Milas Milli Parklar ve Doğal Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü yetkilileriyle Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri koyda inceleme yaparken gagası plastik kelepçe ile iki yerinden bağlanmış ölü karabatığa rastladı. Av ve Yaban Hayatı Koruma Vakfı eski başkanı emekli büyükelçisi Umar, sorunların bulunması için resmi makamlarla ne gerekiyorsa yapacağız, hayvanlara yönelik şiddetin artmasının önüne mutlaka geçmemiz gerekir diye konuştu. Uluslararası bankalar kömüre destekten vazgeçiyor. Verdikleri krediler ve finansman sistemleriyle dünyadaki yatırım alanları konusunda Önemli rol oynayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yani EBRD bu hafta içerisinde yeni enerji stratejisini onayladı. Önümüzdeki 5 yıl boyunca geçerli olacak yeni stratejide kömür yatırımlarının uygulanabilir bir alternatif enerji kaynağı olmayan nadir ve çok özel koşullar haricinde kesinlikle desteklenmeyeceğinin altını çizdi. Ayrıca Avrupa Birliği'nin düşük karbon politikaları ile uyumlu bir strateji geliştiren Avrupa İmar Bank ve Kalkınma Bankası İBRD, önümüzdeki 5 yıl boyunca yenilenebilir enerji kaynaklarına verecekleri desteğin artacağını belirtti. 2005 yılı hesaplamalarına göre fosil yakıt kaynaklı karbondioksit dioksit salınlarının %41'ini oluşturan kömürlü termik santrallerin yenileri yapılırsa bu rakam %65'lere kadar yükselebilecek. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın kararını iklim değişikliğiyle mücadele için kömürlü termik santrallerden vazgeçmesi tüm ekonomi sektörü için verilmiş bir mesaj olarak yorumladı. Tema Vakfı olarak bu vesileyle doğaya zarar veren tüm yatırımların özellikle de son zamanlarda gündeme gelen Konya Karapınar Kapalı Havzası Linyet Madeni ve Termik Santral Projesi'nin Bu bilgiler ışığında tekrar değerlendirmesini talep ediyoruz. Çünkü Konya Karapınar'da Dinlit Madeni ve Termik Santrali'nin hayata geçmesi halinde Karaman, Ereğli, Karapınar bölgesine ait yeraltı suyu çekilecek ve bölgede tarımda istihdam edilen 60 bin kişinin tarımsal ve içme suyu ihtiyacı risk altına girecek. Bu durum Türkiye'nin buğday ambarını ateşe atmak anlamına gelecektir diye konuştu. Kuzey Ormanları savunması İstanbul'un akciğeri Kuzey Ormanları'nın katledilmesini protesto etmek için bir miting düzenliyor. 22 Aralık Pazar günü şehrimize sahip çıkmaya kent mitingine. Yüze yakın kuruluş ve sanatçılar artık yeter. İstanbul bizimdir demek ve taleplerini söylemek için herkesi Kadıköy'e kent mitingine çağırıyor. Kent mitingi tekrar ediyoruz. 22 Aralık Pazar günü saat 12'de. Söğütlü Çeşme'de buluşup Kadıköy'e doğru harekete geçecek. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Müzik